Ee, biz evet. apartmanda 3 aneyiz 3 kişi oturuyoruz yalnız bu e, katlardan birisinde yani oturanlardan birisi evde durmuyor ama ev sahibi yani evde boş bir vaziyette duruyor Hı -hı. o vaziyetteyken biz apartmanın e, genel elektri elektrik faturası geldiği zaman yani ondan da şey para istiyoruz yani o da bir şey demeden hani veriyor ama yani kendisi normalde apartman elektriğini kullanmıyor Hı -hı. yani böyle bir durumda bizim para istememiz yani gönlü tam oluyorum mu olmuyorum mu bilmiyoruz ama yani iyi bir insan veriyor hani bu konuda da biraz şüpheye düştük evet. bu konuda da bir bize teşekkür ederiz biz teşekkür ederiz efendim hassasiyetinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ederiz apartmanla 3 aileyiz diyor 2 kişi var ama biri yok kişi, şimdi apartman yönetimine dair bir şey var ee, devletin koymuş olduğu mevzuat var apartmanın ortak giderlerine orada oturanlar e, mülk sahipleri katkıda bulunmak mecburiyetindedirler. Hı hı. Bu bir nevi sözleşmedir. Bu sözleşmeyi orada daire satın alan herkes imzalamış gibi kabul edilir. Şimdi orta, e, merdivenlerin e, lambaları işte herkes için yanıp sönüyor. E, siz e, olsanız da olmasanız da oraya mutlaka o sarfiyat için bir fatura gelecek. E, tabii ki siz ödemezseniz e, oturmadığınız için e, ödemeniz gereken kısım diğer e, bina sakinlerinin omuzuna e, yüklenmiş olacak. E, bu da e, onlara biraz haksızlık gibi oluyor. Dolayısıyla mademki ortak gider bunun adı, orada mülk sahibi olan herkesin, Kiracıları varsa kiracıların tabii ki ödemesi gerekir. Kiracı yoksa borç duruyorsa mülk sahibinin o e, payına düşen kısmı ödemesi gerekir. Evet.